فاتح Geçen elime geçti biraz inceledim şu kitabı. Yani şeyden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'deki bazı meseleler Sümer kaynaklarında da geçiyormuş. Evet. Yani e, bu da e, yani kitapta da yazıyor işte. Acaba yani Kur'an-ı Kerim e, Sümer kaynaklarından toplama bir kitap mı yani? Ha e işte oradan, bu konu falan. da senin fikrinde. Yani okudun mu bu kitabı? Ben o kitabı okudum da, vallahi. O kitabı okum da tek kaynak yeterli tabii böyle bir yani, şey araştırmak izlaki. için. Ben başka kaynaklardan falan da baktım. Tarihi bilgilerden falan da araştırdım. Tarihe falan da baktım. Yani en temelde mesela hani İslamiyetin daha akidesiyle, İslamiyetin en temel meseleleriyle e, Sümerlerin Dini taban tabana zıt. Çok farklılıklar var. Yani mesela şöyle düşün, ne bileyim İslamiyet daha en başta tevhid dinidir. Tek yaratıcıyı kabul eder. Sümenilerde çok yaratıcılı bir din mevcut. Veya işte kader bahsi olsun ne bileyim hani melek bahsi olsun falan. Böyle meselelerde gerçekten taban tabana zıtlıklar gözüküyor. Ama illaki benzerlikler var. Yani şey insanın yaratılışı noktasında. Nuh tufanı meselelerinde. Bazı kıssalarda kısmi benzerlikler var. Kısalar da tamamen aynı değil. Hmm. Onların belli parçaları belli meseleleri birbirine benziyor. Ama sonuçta benzerlikler de var. Hani bunu bir izah getirmemiz lazım. Aklıda kurcalayan bir mesele. Burada üç tane çıkarım yapabiliriz abi. Bunlardan bir tanesi. Diyebiliriz ki tesadüf. Arada binlerce yıl var ikisinin arasında. Ama tesadüf oldu. İkisinde de aynı meseleler denk geldi. Buna kim nasıl inanmak isterse inanabilir. İkinci olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Sümer kaynakları da, Kur'an kaynağı da Üçüncü bir menba, üçüncü bir kaynak tarafından beslenmiştir. Yani ille bu bundan beslendi değil de ikisi de üçüncü bir kaynak tarafından beslenmiştir diyebiliriz. Ya da gerçekten Kur'an Sümerlerden yani bu bundan beslenmiştir diyebiliriz. Kur'an'ın e, Sümerlerden alıntı yapması gibi. Biz şimdi ilkini ben pek ele alıp incelemek istemiyorum ama ikincisini ele alacak olursak mesela işte e, ikisi üçüncü bir kaynaktan beslenmiştir. Ya bu gayet tabi bir şey. Bu gayet normal bir şey. Çünkü bu İslamiyet yeni gelmiş bir şey değil ki. Mesela Ali e, İmran Suresi 144. ayet diyor ki halet min rusul. Ondan önce de Resuller gelip geçti. Mü'min 78. Andolsun senden önce de e, Resuller gönderdik. Peygamberler gönderdik. Veya Şura 13. Allah Nuh'a buyurduğunu size de din olarak buyurdumuştur. Din olarak göndermiştir. Yani biz şunu anlıyoruz burada. Kur'an-ı Kerim'in dört tane temel esası vardır abi. Ana esası vardır. Bir tane tevhid. Allah'ın var ve bir olmasın. İkincisi nübüvvet delilleri, Üçüncüsü haşir, öldükten sonraki diriliş, ahiret inancı. Dördüncüsü adalet ve ibadet. Yani bütün peygamberler Kur'an-ı Kerim'deki bu dört tane temel esası kendi gittikleri coğrafyaları anlatmıştır. Yani bu meseleler Hz. Muhammedle değil, Hz. Adem Aleyhisselam'da ilk peygamberle başlamıştı. Yani her peygamber farklı topluma, farklı coğrafya, farklı bölgeye gidip aynı meseleleri anlatmıştır. E zaten bu İslamiyet'le çatışan bir şey değil ki. İslamiyet'in temel öğrencisi zaten olan bir şey, onu destekleyici bir nitelikte yani. Mesela Nahıl suresi 24. ayette diyor ki onlara Rabbiniz size ne gönderdi sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara tebliğ yapıp bu kıssaları anlattığı zaman sen zaten eskilerin masallarını anlatıyorsun. Senin anlattıklarını senden öncekiler de öbür peygamberler de anlattı diyor. E, bu neyi gösteriyor? Farklı peygamberler farklı coğrafyalarda aynı meseleleri anlatmışlar. Aynı temel öğretiyi görmüşler, göstermişler. Yani zaten bu Sümerler'de de geçiyor olması bizde çatışan bir şey değil. Oraya da peygamberler gitmiş, aynı meseleleri anlatmış. Onların kaynağında geçiyor. Bize de peygamber gelmiş. Bizim kaynağımızda da geçiyor. Bu zaten hani İslamiyetin temel öğretisinde olan bir şey. Gayet tabii bir şey yani böyle "Vay, işte ortaya çıktı Sümerliler. Şimdi bulduk sizi, yaktık mı?" böyle bir şey yok yani. Bunlar tamamen abartı. İkinci olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Arkeolojik kaynaklara göre 200'den fazla kültürde nuh tufanı meselesi geçiyor mesela mevcut. Örnek veriyorum işte İskandinav mitolojisinde geçiyor, Yunan mitolojisinde geçiyor, Çin'lerde geçiyor, Kuzey Amerikalı Kızılderililerin anlatımlarında da mevcut. Hindistan'daki Pralaya mitinde de mevcut. Ee, Hawaii'deki Noa mitinde de mevcut vesaire vesaire. Yani dünyanın dört bir yanındaki farklı uygarlıkların kaynaklarında da bu bu mesele anlatılıyor mevcut. E şimdi hadi tamam. Orta Doğu'da yani e, zaten Sümerlerin, Sümerlerin o zaman olduğu Mezopotamya tarafında Arabistan'da oraya yakın. Tamam ee hani Kur'an-ı Kerim hemen zaten o coğrafyadan aldı. Hani o kaynaktan beslendi. Tamam da dünyanın ta öbür uçlarında olan yerlerden bahsettik. Onların kaynaklarında nasıl geçiyor bu? Bunu nasıl izah edeceksin? Buna diyeceksin ki ya birincisi İslamiyet öğretisinde de olduğu gibi onlara da peygamberler gitmiştir. O peygamberler de aynı meseleleri anlattığı için onların da kaynaklarında aynı meseleler geçmiştir. Ya da diyeceksin ki ikinci olarak hani sebebini de açıklaman lazım bunun. Farklı uygarlıklarda, farklı zaatlar, hepsi gitmişlerdir, Sümerlerden daha o zaman bak M.Ö. 4000 ile 2000 arasında, hani onlardan bahsediyoruz yani iletişim yok, teknoloji yok, medeniyet yok, bilim yok. Böyle bir zamanda onlar gitmişlerdir, Sümer kaynaklarından alıntı yapmışlardır. Dünyanın dört bir tarafına bu o alıntıdan yayılmıştır demen lazım. Ne kadar mantıklı. Hmm. Bu meselenin zaten diğer kaynaklarda da geçiyor olması ilk başta söylediğimiz tesadüf örneğinde aslında çürütüyor. Evet, o sonuca ulaşmamış oluruz yani. Bir diğerine bakabiliriz. Mesela dedik ya, peki Kur'an Sümerlerden alıntı yapmış olabilir mi? Bunu ele aldığımız zaman burada tarihi bir bilgiyi bilmemiz lazım. Mesela nasıl? Sümer uygarlığı abi, Sümer milleti milattan önce 4000 ile 2000 yılları arasında yaşamış. Ondan sonra Akat kralı 1. Sargon tarafından tamamen yıkılmış, işgal edilmiş ve 200 sene içerisinde de bütün millet olarak ve dil olarak tarihten silinmiş gitmişler. Bak, 2000 ile 4000 yılları arasında diyorum. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le bu kavmin yok olması ile arasında 2600 sene var. Bak 2600 sene sonra Kur'an-ı Kerim yazılmış. Bunlar milattan önce 2000'de bitmişler. Şimdi bu 2600 biraz da anlamak için şöyle düşünebiliriz. Mesela biz şu anda milattan sonra 2021'deyiz. Yani Hz. İsa'nın doğumundan sonra 2021'deyiz. Hani ta o zamanla aramızda sadece daha 2000 küsür sene geçmiş. Kur'an-ı ile Sümer arasında 2600 yıl var diyoruz. Ve daha bak arkeoloji yok. Arkeoloji 15. yüzyılda ortaya çıkan bir şey. Arkeoloji de hani arkeoloji ile Kur'an'ın arasında daha 900 yıl var zaten. Öyle düşün. Veya yani, eee biz böyle bir uygarlığın, Sümer diye bir uygarlığın olduğunu ne zaman öğreniyoruz? Daha 19. yüzyılda. Daha 100-150 sene oldu. Hani öyle bir milletin varlığından zaten kimsenin haberi yoktu. O işgallen sonra toplumdan tamamen silinmişler, tarihten silinmişler. Yani ta Sümerler tarihten silindikten, 200 sene sürmüş o dönem, Ta onlar tarihten silindikten, Kur'an-ı Kerim gelene kadar arada 2400 yıl var. Bak bu 2400 yılda daha arkeoloji bulunmamış. Arkeolojinin bulunmasında daha 900 yıl var. Arkeolojinin olmadığı bir dönemde bak şu anda bulundu. Arkeoloji gelişti, bilim gelişti, teknoloji gelişti, Sümerce okuyabiliyoruz falan. Bu halde bile dünya üzerinde sadece 1500 tane insan var Sümerci'yi bile. Seni şunu da iddia ediyor olman lazım yani. ümmi olan bir zat, okuma yazması olmayan bir zat, Daha arkeolojinin olmadığı bir dönemde, bilimin teknolojinin işindeki gibi olmadığı bir dönemde. Ne yapacak? O uygarlıktan kimsenin haberinin olmadığı bir dönemde. Öyle bir uygarlığı bulmuştur, onların işte mitlerini ele geçirmiştir, mitolojisini bulmuştur, onların o ahitlerini okumuştur ve oradan Kur'an alıntılar yapmış hemen lazım. Ne kadar mantıksız değil mi? değil mi? Yani diyeceksin ki bu bundan almış, bu bundan almış, bu zat bu olanaksızlıklara rağmen bunu yapmıştır diyeceksin. Veya ikinci olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Hani ee dedik ya Kur'an Sümerlerden acaba alıntı yapmış? Kur'an Sümerlerden alıntı yapmış, Tevrat'tan alıntı yapmış, İncil'den alıntı yapmış falan. Farklı kaynaklardan bilgiler toplamış bir Kur'an oluşturmuş diyorsun ya. E tamam da o kaynaklardaki bütün bilgiler hepsi doğru değil ki. Yani bu da zaten aslında mucize oluşunu gösterir. Nasıl? Mesela bir tane sınava giriyorsun abi. Sınavda 100 tane soru var. Her sorunun altında 5 tane şık var. Bunlardan sadece bir tanesi doğru ama sınav Çince ve sen de ümmiisin. Yani okuma ve yazman yok. Bütün soruları doğru çözme, doğru yapma olasılığı nedir? Ya, sıfır ya sıfırdır yani, yani değil mi? Allah'ın seversen nasıl bütün soruların hepsini bilecek? Burada Türkçe bildiğimi yapamıyorum mesela. Ama yapsan buna rağmen yapsan hani 100 sorunun hepsini yani. doğru şekilde bilmişsin. Bu neyi gösterir? Bu Çince bilen ve o sorunun yardım doğru şıkkını yani. bilen birisinin sana yardım ettiğini Aynen. gösterir. Şimdi burası aynı da bu mesele geçerli. Mesela sen diyorsun Kur'an işte A, A kaynağından aldı, B kaynağından, C kaynağından. Mesela A kaynağından. Çünkü Sümer'deki meselelerin hepsi doğru değil. Tevrat'taki meselelerin hepsi doğru değil. Bütün bilgiler doğru değil. A kaynağından mesela Sümerler'den sadece işte dünyanın yuvarlak olduğu bilgisini alıyor. Sadece doğru bilgiyi. En doğrusunu seçiyor. Hı. Tevrat'tan işte gökyüzünün koruyuculuğunu, atmosferin koruyucu özelliğini alıyor. İşte C kaynağından sadece hani demirin gökten indirildiği bilgisini alıyor. O kaynaklardan sadece en doğru bilgileri alıp bir kitapta birleştirmesi ve zaten bu da mucizeyi gösterir ki. Aynen, aynen. Hani bunu diyorsan da zaten gene o kitabı beşer kelamı. Hani gene Hz. Muhammed haşa işte onu ondan bundan toplayarak yazmıştır. Gene söyleyemezsin. Bu gene mucize olmuş olur. Ama dediğimiz gibi bu açıdan baktığımız zaman en mantıklı olan hangisi? İkinci yolumuz. İlk, normalde az önce bahsettiğimiz ikinci yolumuz. Yani o farklı coğrafyalara, farklı kavimlerde de aynı meselelerin anlatılması, hepsinin bunlardan toplanıp bunlardan yayıldığını değil de onlara farklı farklı peygamberlerin gidip aynı meseleleri anlattığını, nın da kaynaklarına geçtiğini gösterir. Evet. Ya bu tarzda böyle kitapları da biraz daha şöyle değerlendirmek lazım. Mesela sen İslamiyete dair akla takılan sorular var. Bunların cevaplarını bulmuşsun. Ne bileyim işte Allah'ın varlığına biline dair peygamberin hiç işte tak peygamber olup olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'in mucizelerine dair vesaire Peygamberlerine dair böyle delilleri sürekli bulmuşsun. Karşında artık senin bir dağ oluşmuş tamam mı? Evet. Yani hani gözbebeğinin önüne böyle tırnağından küçük bir tane sinek kanadı gelse nasıl bütün dağı setreder, örter. Sinek kanadı nerede küçücük, koca dağ nerede? Şimdi şeytan da bize hani bu tarzda böyle vesveseler vererek ya acaba bak benzerlikler var, ondan alıntım yapmıştır, şöyle mi böyle mi olmuştur. Bu tarzda vesveseler bize gelerek hani sinek kanadını gözün önüne getirip böyle şeytan dağı setrettirmeye, dağı böyle kapatmaya çalışıyor. Bu dengeyi de güzel tutmak lazım. Araştırmamız lazım. Ona göre muamele etmek evet. lazım. Evet.